in the selam gençler selamlar arkadaşlar nasılsınızsınız nasılsınız iyis sorunu biz de bu arada üstocum çocuk çocuk nasıl <gülüyor> yok yeni yılı kutlarım ha, evet <gülüyor> teşekkür ederim yeni yılı dedim teşekkür ederim evet, evet. alt yıl ee... mı ne bu ha alt yıl mı ne yıl lan hakikaten alt gitsin Yok. Ee, bak hemen. Ya ne bileyim bir şeyle at yılıydı. At yılı olabilir mi? Bilmiyorum ki. Geçen sene ne yılıydı? Ortalıkta at yılı diye geziyorlardı. At yılı olabilir. Ne, ne diye bakacağım? Ee, şeyde ee, Ver. Al sen bak. Sanki burada aranda. Farklı bir <gülüyor> <Bizim> <gülüyor> iletişim var. İlişkimiz farklı tamam mı? Aramıza girelim. Yine gelelim. Şahin. Şşt. Kedi de yani. iyice sıyırttı. Evet Arkadaşın Arkadaşlar yani. bu sene 1 e, Şubat 1 Şubat'ta mı oldu sanki? 1 hmm. Şubat yeni yılı mı yıl. Hayvan gibi kocaman ekran var. 6 yılıymış gibi. 6 yıl değil mi? Evet. Ha, senin yılın benden mi? Ben <gülüyor> Yine bu Chinese New Year diyor. Evet yani Chinese New Year. Aslında artık Chinese, Chinese olmayan. Chinese deyince artık zaten dünyanın yarısı. <gülüyor> evet. Diye hesap bakalım. Evet. Yani... Aslında Chinese New Year'dan ziyade Lunar New Year demeleri yani. daha doğru. Tabii Ay takvimine göre hesap yapılan bir hesap. Ay takvimi de sadece Çinlilerin kullandığı bir şey değil ama hani nüfusa vurursan artık Çinli olmayan ne kaldı ki? <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz Çinliyiz. Evet. Hakikaten 1 milyar adam var. 6 milyarlık dupluk. Orada 1 milyar <gülüyor> adam varsa bir hava halk yani. Nerede var lan bir hava halk? Halk işte halk. <gülüyor> hani otobaga halk halk var halkımız şöyle işte halkımız böyle istediyor ya. Onların da bir milyar halkı var <gülüyor> <gülüyor> onun. ki Bodrum'a. ama Bodrum mudur. Evet. Burada Neye işte, Bir şeye bakmıyorum. Hmm. Aslında geri tuşunu arıyorum. <gülüyor> geri tuşu yok oğlum bunda. İşte. geliş yok. Hep ileri bakıyoruz biz. <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar. Zaygın... Böyle bir açış yaptık. Neyse. Ee, şimdi bu bu nedir çektiğimiz bizim? Ne çektiğimiz? çekiyoruz? Hakikaten ne çekiyoruz aslında? Şey e, balkon keyfi abi. Balkon keyfi mi? Bugün biraz soğuk balkonda değiliz. Hava buzla. <gülüyor> evet. Balkon değiliz. Bugün koltukdayız. Evet. Anladım bugün e, bu yıl hatta şey e, yeşil ahşap at yılıymış. Yeşil, ahşap at yılı. Evet. Ne bu? ya Aslında bu 12 yıllık bir döngü ya. Evet. Aslında. Ama bütün bir e, döngü 60 yılda tamamlanıyor. Tamam mı? Bunun altı şeyleri var. Yani 60 yılda tamamlanıyor olması demek... 5... E, evet değil mi? 5 sekans okuyor demek. Evet. 5 tane 12 yıl. Yani 5 çeşit aslında farklı at var. Bu 60 yıllık sekansın içerisinde. Anladın mı? Vay anasın. O yüzden hepsinin anlamı bilmem nesi farklı. Yani bu... E, Yemin ediyorum daha bayağı, yani bayağı kompleks bir şey aslında. Oturup böyle böyle düşünmüşler. Böyle kulaklarını tersten tutmuşlar. Yok işte e, her şeyin bir anlamı var. 60 yıllık bir döngü sonuçta. 60 yıllık bir döngü alt, evet. alttan dönüyor. Evet. Mesela işte e, geçen sene e, e, yılan şeymiş, Evet. Geçen sene siyah su yılan yılıymış. Ondan önceki sene siyah ejder yılıydı falan filan. Yani e, bu yılın yani bu az olayının bize ne faydası var şimdi? Bilmiyorum. Hani ne ne de ne isim geliyor yani. Yeşil ahşap at. Yani bu ikinci ahşap metal su vesaire olayı şey e, hani dört element olayı. Fok yani ya beş, beş element olayı tabii. Fok ya Uzakta o da ahşabı da element. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tahta. <gülüyor> Tahtayı da element olarak saydığımız için hani beş tahta var. Ateş su metal evet. toprak tahta. Zorla mı gitti diye? Yani tahta abi. Ve bunların şeyleri var tabii. Ee, sen söyle. Ee, bir döngüsü ve zıtları falan filan. Bir de bu renklerin olayını çok iyi bilmiyorum. Ama işte... E, yeşil tane... geç demek. Kırmızı değil mi? Yani yeşil mavi, e, kırmızı, beyaz siyah mı? Kahverengi de varmış. Yani ya bilmiyorum tamam yani. yemin ediyorum bir iki bir kutladım yeni yılını yani. <gülüyor> Böyle bir şeyler <gülüyor> var işte. Sıktın. Ben de çok şey, şeyini Boş bilmiyorum. Boş bilgi. Yani sen... E, ben domuzum mesela. Ben bakalım buradan. Ben siyah domuz yılında doğmuşum. Siyah sudumuzun. Evet. Ben de köpekmişim. Evet. Siyah su köpeği. Siyah su köpeği. Siyah su köpeği ne lan? Siyah su. Ya burada şeyde yağmur değil altında değil kalmış. Karabaş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yağmur altında kalmış sokak karabaş. Tamam. Değil, kapat sonra. Tamam. Böyle işte. Ya evet. bunların hepsinin aslında Şimdi... anlamı var, bilmem var ama. Hani... Vardır bir anlamı vardır ama. Şimdi biz bu Hı. balkon keyfinde aslında, aslında. öncelikle ee bir şey yani en azından ben Hı. bir sinir boşalması yapacağım. Nedir abi? Yap bakalım. Batman vs. Superman. Superman diyorsun. Evet. Ya ben o sinir boşalması falan onlar yalan işte yani hiç gerek yok bence. Yani şöyle bir şey var. Adam bir kere şey Ben Affleck'e Batman demişler tamam mı? Yani sikilmiş götün davası olmuyordum <gülüyor> bu noktadan sonra... Ne söylerler, söylesinler. Ya. Ya. Ama olur mu lan ne söyler söylesin? Yani bir. Adamlar zaten bir sik... kere, bir kere Ben Affleck'i biz Batman yaptık. Ya bak şimdi Ben Affleck'i. Tamam mı? Yani şey bitirdiler olayı. Yani bunun üstüne. Ha, biter mi ya? Ben Affleck'i kabullendik tamam. Hayır kabullenmedik. Siz nasıl nasılsa kabullenmeyeceksin? Siktirin gidin demişler. Tamam mı? Abi bu kadar siktir çekilmez bir insana. Yani ki, çektiğin kitlere Aferin etsin mi? Yani. Ama yani adamla ben olsam hani ben de belki yapardım bunu. Ya Çünkü... böyle bir şey yapamazsın. Ha, yaparsın, yani yaparsın abi. Ya. Yaparsın Çünkü herifler yani. şey yani. Ben... Ya daha yapsın. Hı. Çok doğumda değil açıkçası. Anasını, Allah da belanı versin. Superman'in de, Batman'in de. Yani ona hakikaten batsın. DC'de batsın anasını satayım. Uyurumda olmaz. Nasıl olmaz ha? Olmaz ya, abi. abi. bak. Yani bak, çünkü bak, bu adam böyle davranıyorsa ben bak. de onun da değil abi batsıtlar o zaman. Anlasını sat Oğlum Seda Sayan'ı Wonder Woman olarak oynatsalar gitmeyecek misin sen şimdi bu filme? <gülüyor> bak doğru söyle. Wonder Woman'ı kest ettik Seda Sayan dediler. Gitmeyecek misin bu filme? Abi yani onun kendi kitlesi var. <gülüyor> <gülüyor> sabah sabah Seda Sayan, ne oluyor ya? Bu da sıyırdı kapayı. Canı sıkılmış Oğlum yani Sike Sike gideceksin. Bunu kaçarı yok. Abi bak. Ve buna buna kızan da zaten biziz tamam mı? Tamam da bak Sike Sike gideceğiz. Tamam. tamam. Kızıp zaten da yine paramızı verecek olur. miyiz? Vereceğiz. Zaten Korkut şey olacak. edecek miyiz? Etmeyeceğiz. Dolayısıyla Et, etmeyeceğiz de gideceğiz ama. Umrumda olmayanların zaten umurumda değil. Tamam, değil Umursayanlar zaten Sen o filme gideceksin. Ha. Ama filme gittikten sonra ha. Öyle bir eleştiri yapacaksın ki. Yani ben sana söyleyeyim. Abi ya, böyle... Dünyanın en iyi filmini çıkar yine eleştireceğiz. Hayır. O ayrı. O <gülüyor> Ama mesela şimdi diyelim hani ben Van of Steel eleştiriyordum yani böyle. Adamlar zen olmuş oğlum. Bak, İyisini yaptığımız zaman da bokuyoruz. Kötüsünü yaptığımız zaman da bokuyoruz. Ama bak Van of, Steel, of Steel Değil mi? Bununla ağzına sıçacağım. Adamların umrunda değil olmuyor. Adamlar zen. Herifler aşmış. İsterika umrunda olmasın. Aşmış herifler. Yani neyse sonuç olarak Avengers 2 gelir. Güzel. Seyrediriz. Marvel filmlerini çok severiz. Daha çok Marvel sevmeye devam ederiz. Zaten ben Marvel seviyorum aslında. Anasını Batman, Superman'de böyle kenarda köşede ezilir. Biz de arada sırada açarız. Biz Christopher Nolan Batman, Batman işlemesi seyrediriz. Oh demiz Ya yani bu Bunun var. etkisi belki home video'ya yansır. Belki. Orada. Sıçacağım home videosuna. Yani... Ha bir, bir dakika bu, yansım ara, yansım. bu arada bu arada, bir dakika bu arada bu kadar bu kadar niye kızdım yani en azından benim kızdığımla ilgili bilgi vermek gerekiyor. Evet. Niye? Niye? Niye? Çünkü Jesse... Bir dakika bir dakika. Çünkü Batman, Ben Affleck, hadi tamam. Ah, gel Gadot, American Woman, American Woman diye Wonder Woman, American Woman diye <gülüyor> gitti. Ah, Wonder Wonder Woman, Wonder Woman Tamam. tamam hadi hadi neyse. Zaten... Hadi suratı benziyor. Altında ben sicca yaparlar. Hani işe varlar. zaten şey kas kıtır. yapıyormuş yani. Ya Estergal kas yapsın yok ki. Oğlum iki karı tane da. iki tane şeye bakar. O karıda karıda bir şey yok. Ne kalça var ne göğüs var hiç. Iki... neyse hadi onu hadi onu da yedim. Yedim onu da yuttum. Afet olsun. <gülüyor> Ama yani ne yapıyorsun lan? <gülüyor> Jesse Eisenberg. Ayzemberk. Ya yani Jesse Eisenberg kimdir? Kim Facebook, diyor? social network, ha. histerik, snob, ondan sonra işte böyle şey, e, ne derler, e, paralı, e, böyle teknoloji, yani böyle şey ha havasında, böyle havalı, kıvırcık, işte ben hani boku çok iyi bilirim, hızlı konuşan, böyle iyi bile, gençlik, tamam mı Jesse Eisenberg? Yani adamın, çünkü benim gözümdeki şey o, yani böyle durup böyle bilmiş konuşan, hani anasırı böyle pe pezemek bir tip yani o, tamam mı? <gülüyor> Ama Lex değil yani, hayır, şey mesela mi yapmaya çalışıyorlar. Ve işte hani böyle yenileme çabası vardır ya karakterleri evet. i̇şte eskiden Nexot neymiş yok mutantlar bilmem neler. işte deneyler ondan sonra ve işte teknolojiyle onu birleştir kendini daha güçlü süper human yapmaya çalışan bir tip kim düşün tamam mı diyelim Nexotra evet, tamam, yani e, genel olarak şey yaptım ondan daha aynısına girmeden şimdi ne oluyor şimdi de işte te, böyle herhalde gelecek ben çok paralıyım genç zamanımda çok zeki olduğum için manyak altyapı yaptım hakikaten Teknolojik olarak bütün filmi şeyleri sahibim. İşte iPad'i çılgın kullanıyorum. Hacker'ım <gülüyor> falan. Yani böyle böyle bir tip. I anladın mı? Böyle bir tipim yani. Ondan sonra. Çılgın iPad kullanıyorum. Yani şahit şey, bir iPad'i alıyor yani. Sen burada Facebook'a bakıyorsun. o buradan böyle hack ediyor. Bilmem neye giriyor falan. Hani böyle elinde son teknoloji. Ondan sonra şey tabletlerle gezen. İşte böyle bütün adamları hacker olan. Her türlü şeye sahip. Bir şey süper zeka genç, genç insan hani genç zamanında genç yaşında başarılı olmuş. Hani çünkü o zaman şimdi öyle ya genç zamanında evet. böyle atılım şey oluyor yatırımcı olup başarılı altı 6 yaşında ilk milyonunu kazandı Ha falan. onun gibi falan böyle. işte bir e, sanki Yandex arama motoru yazmış falan Google arama motoru yazmış gibi bir Lex Luthor var karşımda benim şu anda. Mı? O çıkacak hakikaten bok atacak millete. Yani... Öyle mi olacak acaba gerçekten? Ama o her, o herif o onu temsil ediyor kafamda. Çünkü herifin filmografisi bu yani. Aynı ya, bence zamanda. bence fena olmaz. Hani fikirsel olarak bence hani o altyapı o back story kötü bir back story olmazdı. Ya Çünkü, tamam da hani modernleştiriyoruz tamam karakterleri. Hani ee, Lex birçok e, versiyonu var. Ama çoğunlukla sanayi üzerinden para kazanmış. Sonra teknoloji üzerinden para kazanmış. Evet. Ee, sanayi insan... vardı ön planda. Evet. Bir insan. Şimdi, Şimdi teknoloji, teknoloji var. Teknoloji birazcık daha ön planda. Hani e, tamam e, Smallville'da mesela babası vardı. O işte her şeyi kurmuş. E, değil mi? Evet. Lex Luthor zaten rengin doğuyor. Belki, genç, ha, genç belki burada... E, şey, hani genç oluyor. Belki burada şey... Süpermenden genç olacak bu bir kere. Evet, Süpermenden genç olacak. Batman'den olurdu. de genç olacak. Evet, Batman zaten yaşlı. Yani... Yani... Şey dediğin gibi hani sıfırdan kendisi her şeyi yapmış ee, bir genç nesil teknomilyarderi. Hani Facebook hem Facebook yaratmış hem Google' yaratmış hem Apple'ı yapmış bir herif He. olarak çıkacak belki karşımıza. He, öyle çıkacak işte. Şey Clark Kent mesela fotoğraf çektiği fotoğrafta Facebook yüklemiyor diye dövecek onu. Niye yüklemedi bunları? <gülüyor> Yok zaten like edin like bak like, like basın bana falan diye gelecek mi ortalıkta? Yok ya. Ama hani o ya altyapı Lex Luthor karakterinin altyapısı olarak fena bir altyapı değil. Ee, bence yenilemek amaçlı. Yani yenileyecek olsan zaten yenile bu, bu şekilde yani Luthor'un Ama zaten biz Lex Corp'u bir gördük e, menos of Steel'da. Gördük de. Yani e, Lex Corp'u gördük. Orada e, yani bir sanayi bir şey ne, nerede gördük? De, bir tane bir şeyini çarptı patlattı. Ha işte e, gaz tankeri gibi ha. bir şeydi değil mi? Ya hayır ama yani şey. Sanayi kısmı oldu sanayi... Kısmı Babası, da... babadan gelen bir baba e, para olacak mı? Yani bu ya bak, gençlik mi olacak? Sana İyi şöyle olmayacak. söyleyeyim. Sonra Jesse Eisenberg'in otur aç böyle şeylerini izle. Filmlerinden sahnelerini izle. Ya ben Jesse Eisenberg'i severim. Ya Jesse Eisenberg'i kendi kategorisi içerisinde seviyorum ben de. Yani adamın oynadığı bütün filmleri aç bak. Tamam Hı. mı? Hepsinde aynı ses tonu, biliyorum, aynı tipleme. Biliyorum. Yani şimdi bu adam ne yapabilir Kid Lex Lutra? Ağzına sıçmak dışında karakterim. Bilmiyorum ben, abi. ben yani mesela social network <gülüyor> gibi oynadığını düşünüyorsun Dexuter'ı. Ama böyle oturuyor. Bilmiyorum. Belki belki e, hani ben burada hani şey, Şeytan Avokad'ını oynuyorum. Hani Jesse Eisenberg bence hani muhteşem bir seçim mi? Belki değil. Ama artık yani e, ben Affleck'ten sonra yani istiyorsan oraya Brian Cranston'ı koy. Çok daha iyi bir seçim olurdu. Ben şahsen Dexuter olarak Bryan Cranston'ı görmek isterdim. Ama yani e, şey e, Casting benden çıktığını o kadar büyük bir şekilde kabullendim ki ben. Hani Wonder Woman'ı ise işte daha saygınçalarda. Madem, madem ben Haftaki oynatıyorsun mesela. Ha, bak. Orada, mesela, bir, orada koptum ben. Şeyi tamam mı? Şey yani Casting'le artık Şeyi koysun abi. Mad Damon'ı koysun. Kral çok güzel el yüzümde. gördük. <gülüyor> kral? Gayet güzel oluyormuş Şerif Mad Damon. Olabilirmiş. Olsun Mad Damon olsun bari. <gülüyor> sonra kardeş kavgası. Yani Abi yani Casting'le tamam ya yani, Casting konusunda yani filmi görmen artık hiçbir şekilde hiçbir e, yorum, <gülüyor> ha, yorum yapmak istemiyorum. Galga Udut'u ben severim. Wonder Woman için çok ideal bir seçim değil bence ama ha, yani artık seçmişler. Yani, yani neyse onları, bak, o, bak evet de onları hadi tamam. Bak, o kısımlarda zevk aldım. Zevk almaya devam ediyoruz. Tamam, <gülüyor> Malem tecavüz diyor. Hadi o kısımları zevk alıyoruz. <gülüyor> Ama abi artık bu kadar da zevk istemiyorum ben ya. Bu kadar artık. <gülüyor> <gülüyor> yani, Zevkten dört keşe oldunuz. Artık daha film çıkmadan bu kadar. Ondan sonra eşimin artılmasını istemiyorum yani. Zevk eşimin. Yani <gülüyor> zevk sahibi. Bir gitmişler. E şey de var. Jeremy Irons. Hı. Olmuş bence. Abi Jeremy Irons. Yani bence. Anadolu'sa herifte zaten şey tipi var. Sürekli marihana çekmiş gezen. Anadolu'sa bir tip. Yani böyle onda Alfred ağırlığı var mı herifte sence yani? Cerem Almanya herifin <gülüyor> aksanı sen. Ya adamın böyle bir... Yani ben kafamda Cerem Ailesi oturtamıyorum. Lan. Ya, Alman değil de herifin öyle bir Böyle bir tipi var ya öyle. Jeremy bence olmuş. Hatta çünkü internete şey baktığımda... Başka kimse mi yok? Hayır. Earth 2'deki e, şeye benzetmeye çalışmışlar e, Alfred'e. Gerçi Earth 2'yi okumuyorsun sen. Earth 2'deki Batman hani birazcık daha şey. E, Moço şey Batman diyorum. Alfred Bildiğim böyle şey. E, eskiden SES e, e, e, e, gizli e, sensörde. Sas ajanı. Ondan sonra gitmiş MI6 olmuş bilmem ne falan. Amına, o ne be? Tribinde bir o tamam mı? Alfred'e gel. İşte Alfred öyle bir Alfred yani anladın mı? Yani e, Bruce ben e, Batman olacağım deyince hani e, oturup dövebilemiyordum. Ya tamam da yani hani şimdi o, Alfred, o kafada düşün. Şimdiye kadar gördüğün filmlerden en azından gördüğün Alfred'lerin içerisinde. Hı -hı. Yani sen Jeremy Irons'ı nasıl oturtup, oturtuyorsun? Nereye oturtuyorsun yani? Ya bence e, hani. Benim... Zaten psikopat bir gülüşü var. Ya yani zaten... lan bence psikobik karakter. Yani mesela Jeremy Irons'ı düşünelim mesela işte Lolita'da falan oynamış. Bir herif bu. Anladın mı? Bu adamın bence olur var, var. farklı yani. Bence gideri var. Hayır zaten ben diyorum ya, Ken yani e, Batfleck'ten sonra artık e, hani sen söyle. Şemsiye davasında girdiğim için ben Affleck'le Jeremy Irons'ı aynı karede düşün. Düşün, düşünmüyorum. düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Ben görmeden bir yorum yapmayacağım artık. Ha, ben benim kafamda şöyle bir şey var. Hani ipler kopmuş ya artık böyle şey. E, e, dünya yani fizik yok, şey yok. Siyah beyaz olmuş, beyaz siyah olmuş. Hani her şey olabilir artık. Öyle bir Aynen dünya, e, ha öyle bir dünya benim için artık Batman vs Superman. Dolayısıyla hani Jesse Eisenberg bilmiyorum artık şey yani, hani film şey gibi düşün. Brian Cranston'in Malcolm in the Middle'dan işte şey Breaking Bad'deki dönüşümünü düşün tamam mı? Düşün. Belki öyle bir şey olacak bilmiyorum. Ya abi şimdi bak şimdi bu dediğin hani Standrdaki şey e, Michael C. Hall ya, tamam da, bak. Dexter oluşu gibi tamam ben, da. Öyle, bir öyle, bir bir dakika, öyle bir dönüşüm yaşayacak belki adam bilmiyorum. Şimdi bir dakika öyle bir dönüşüm yaşayacak belki adam demeyelim. Bunu Jesse'de sınırlamayalım. Öyle bir dönüşüm yaşayacak belki Ben Affleck. Öyle bir dönüşüm yaşayacak i̇şte belki o yüzden. Cesar değil Öyle bir dönüşüm yaşayacak i̇şte belki. O... Abi herkes mi dönüşüm yaşayacak filmde? Bana ne lan? Neymi seviyoruz dönüşüm yaşıyor herkes. Bu ne lan? Snake filmi bu. Alnar sonra bir dönüşüm yaşayacaklar. Adamların sanki kariyerleri yokmuş gibi. Hani böyle yeni yeni keşfediliyorlarmış gibi. Tamam mı? Bu film ne? Dönüm yoktası yaşayacaklar hepsi. He, Leowatsınlar abi. Allah karesin. İstemiyorum ben öyle Leowat film. Ben artık yani <gülüyor> Batman. Allah abi. Ya, yani. Film böyle bir şey oldu ki Batman. Versus Superman. Versus. Ondan sonra şey. Justice League. Hayır. Versus. Ondan sonra e, audience yani. <gülüyor> <gülüyor> hani, hayır abi. Herif kitle. Hayır <gülüyor> herif za film zaten şey. E, Zack Snyder versus Fanboys. Evet yani. yani bildiğin resmen kavga çıkacak. Kavga çıktı oğlum zaten internet hani çıktı kopuyor da. yani. Ha, tam çıktı da yani hani şey yapıyor sanki hani böyle oturmuştum ama Zack Snyder. Hadi açıklayın lan. <gülüyor> hadi oğlum hadi. <gülüyor> açıklayın. Açıklayın. Açıklayın ne gene? Açıkla. Bana. Ha... Evet. <gülüyor> of sinirlen. Bak bak vay be ulan. Buna buna bu kadar tepki verdiler. Açık onu da söyle. Söyle. <gülüyor> evet yani um da söyle. Söyle. Oo. <gülüyor> orada Adam sanki işi geçiyor. geçiyor. He böyle oturmuşlar. Ondan şeyfa şey falan oradan m onun şey diyor. Abi yapma gözünü yanayım falan. <gülüyor> yok yok açıkla ya açıkla. Ne kaldı? J.S. ver koy Lex Lutr'ı. Oh! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani herifi demişler ki sanki bizde böyle bir franchise var. Biz bunu aslında daha ileri şey e, yıllara taşımak istemiyoruz. Böyle amına koymak istiyoruz. Yerini dibine sokmak istiyoruz. Bunu en iyi insan yaparsınız. Nasıl yaparız? Yapsana abi. Bunu ki şeye versinler. Michael Bay versinler. <gülüyor> Michael Bay değil ya. Ondan sonra. Çocuğunu unuttum. Michael sera. Kevin James diyorum. Ne? Kevin of. Smith. Ha Kevin Smith'e verselerdi keşke. Kevin Smith'e verselerdi zaten şey gibi olurdu. Abi Kevin Smith'e verseler. Kevin Smith'e verseler. Alex Winter'da Matt Damon oynardı. <gülüyor> <gülüyor> yani. Kevin Smith'e verseler Batman ve Superman karşılıklı ot içerek muhafet ederlerdi. Katımın havası nasıl? Görüs. <gülüyor> <gülüyor> Hay yani Zex yani anlıyor musun? Hay elitle muhabbet adamın... buurdu. Varya aslında bazen bu X ışını gözlerim de çok işe yarıyor ha. <gülüyor> <gülüyor> yani. Ya Bütman şeyin elinde de değil bu. Bana sonra casting. Zack Snyder'ın da elinde onu zaim Ya nasıl elinde değil. Ya bence bu adamın elinde değildir abi. Birileri herhalde böyle açıyor, bakıyorsun. Ya nasıl seçiyorlar çok merak ediyorum. Canları sıkılıyor seçiyor işte. Yani bilmiyorum. Hayır madem değişiklik yapacağım. Hı. Lex Lutra'ı bir de zenci yapsaydın anasını sen. Bassaydın zenciyi. Oğlum zaten bir de şey saçını kesmeden çıkacak Kıvır çıkardın. Gelecek böyle. Hı beğenmedim. Gidecek gidecek. Hı. Metallo çıkacakmış bir de. Metalo. Metalo nedir? Tamam. Sanırım ben Metallo. Ya metalo şey. E metal Superman. Gibi. Yani şey gibi. Eee. T 100 var ya şey terminator onun gibi ama şey e, onu çalıştıran şeyi kalbi kryptonu Kripton. olan tam işte onda o da Lex Luthor'un icadı ya galiba Lex Luthor'un icadı değildi ama emin değil şimdi e, bir şey diyemeyeceğim emin değilim yani daha ne çıkacaklar ses, çok ses, merak ses. ediyorum. ha e, yani şey dediler belki Martian Manhunter gelecek dediler Martian daha doğrusu bu herif Şimdi daha foraya gitmişsin ama bu Zex Snyder ya bütün yıldıza topluyor galiba <gülüyor> filme. Şey bu arada şey dediler. E, John Stewart Green Lantern'ı gelebilir dediler. Zenci Green Lantern. Zenci Green Lantern. Ha. Zenci Deck'te oturuyor mu? Zenci Green Lantern. Zen John Stewart zaten var zenci kendisi. Hmm. Zaten. Ha zaten öyle bir şey var Green Lantern. Zaten ha. Green Lantern. Ondan Şart. sonra şey dediler, e, Aquaman casting'i yapıyorlar gibi bir söylenti vardı. Aquaman. Aquaman'ı de kim oynatırsa Michael Seroy oynatsınlar. Aquaman olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca niye Seth Rogan varken yani Michael Seroy olur mu? Oo, Seth oynatsınlar. oynatırsa Aquaman. Onu oynatsınlar abi. şey Aquaman. Aquaman olsun ya da ne bileyim. Zaten yani gelen taşacak geçiyor zaten Aquaman'da. Seth Rogen olsun. Ya neyse bu film 2015, 2016'a gitti. 2016. O yüzden işte. Aizenberg'i koyunca. Jesse Aizenberg'i. Hmm. 2016'a ertelenmiş tabi. Yapacak bir şey yok. Bu arada John Stewart, Green Lantern, İdris e, İdris abimiz oynasa süper olmuş. İdris abi. abi. Ha. İdris. Hakikaten süper olurmuş lan İdris. Green İdris. İdris'i seviyoruz ya genel olarak. Bütün abi. İdrisleri seviyoruz. Neyse ben bunu yani ben tamam, anlayamıyorum. Tilt'sin. Tilt Anladım. oldum. Ondan sonra hayır, filmiz, yani filmi bir o kadar bekliyorsun. Diyorsun ki bu sefer olacak. Yok abi ben... Ee, Olmayacağım. Ben şunu anladım. E, Warner brosta Zack Snyder'da... Bir bilmiyorum. Hani Zen modunda dediğim gibi hani sıçtık batırıl... Yani battı balık yan gider. Bir kere ben afele aldık kadroyu Yapacak bir şey yok. Ya bütün böyle re <gülüyor> böyle reytinglere bakıyorlar herhalde. Bilmiyorum. Böyle bakıyor. O yüzden ben filmle bunun, ilgili... bunun çok seveni var. <gülüyor> Bunu koyun lan filmle ilgili çok böyle e, biz Filmle zen mod ilgili konuşmuyoruz ki zaten. Hayır işte o yüzden eee <gülüyor> çok çok ben. çok zen bir moddayım. E, zen mod. Evet. <gülüyor> Bakalım senin zen modundan ne çıkaracak. <gülüyor> yani fragman Nasıl bir açıklama çıkaracak senin fragman? Çıkana kadar... Ben... Oğlum, fragman çıksana. Diye. Fragmanı ben sana Fra söylüyorum. Ha, Nasıl olacağını. Söyle bakalım. Böyle fragman olacak. Böyle ben benafleck çıkacak. Oradan bing. Henry Cavill çıkacak. Ondan sonra Hı. tak oradan şeyi gösterecek. Arkadan ışık verecekler koşacaklar değil mi? Hayır. Arkadan... Pelerinleri salıp. <gülüyor> hayır hayır. Böyle o kadar çok karakter var ki. Hı. Zaten fragman dediğinde hemen böyle tık, tık tık tık gösterecek onu. Bitecek fragman. Hı. Yani böyle bir şey gösteremeyecek yani fragman. Böyle işte şey, next shooter ondan sonra son derece lüks ofisinde oturmuş ve büyük ihtimalle havada ekranlara dokunurken <gülüyor> gösterecek böyle. Hm, burada soğumamış falan <gülüyor> düzeltirken böyle şeyleri işte ne yapalım çakalım şuraya çakalım buraya çakalım diye düşünüyor şey yapacak. O sırada veya metal do planına bakacak mesela çevirecek şöyle. Diniyle. O sırada sonra diğerini gösterecek geriziki Clark gözüyle ondan sonra işte ve kart emiyle eee şey haber peşinde koşarken gösterecek. Kart eymi ya? Kart oğlum kart. O kadar zaten kart Şimdi olurum. Neyse tamam. Ben seviyorum kız. Ben sevmiyorum. Ben bunu fitil oldum. Sen fitilsin zaten. Fitil oldum ne yapayım ya? Of. Neyse <gülüyor> fitil ne fitil olmam fitil Çünkü diğer taraftan diyorum ki arkadaş kim takar DC'yi? Aa s. Koyarız Avengers'ları koyarız. Captain Amerikalı bilmem neleri. Aa keyfimize bakarız kendimizi yumuşatırız, rahatlarız. Al diğer tarafta da diz ne oldu diğer tarafta Warner bir devlenme Niye olmuyor, niye olmuyor? Niye tutturamıyoruz? Niye biz Marvel gibi yapamıyoruz? Onu da çakalım, bunu da çakalım. Niye olmuyor? geri abi. Marvel all the way. <gülüyor> yani bilmiyorum. Marvel demişken tabi ee, iki tane film var bu sene dört gözle beklediğimiz. Marvel dört gözle beklemiyorum artık. Çünkü ha, bu, ben... şartlar bu şartlar karşı, bu şartlar ya yani ben normalde Marvel'ı ben de Avengers dışında dört gözle beklemiyorum. Hayır ama ben bu şartlar aslında durumunda üç filmim var lan bu sene. Yani çünkü şöyle bir şey oldu. 3 film değil mi? Tabi tabi. Amerika var. Kaptan Amerika. Galaksi var. var. Bir de Ant-Man yok. Ant sene... şey, şey şey yok, yok. Bir şey daha var. Şey Yok bir şey daha. X-Men var Marvel deyince. Ha Marvel de var ya, o zaman Amerik şey Amazing Spider-Man Spider da var. Ay evet. düşün sen. Ben diğer evren olarak düşündüm. Ha, yani ben Marvel deyince hani Spider-Man, eee Spider-Man. <gülüyor> Spider-Man. <gülüyor> <gülüyor> o ne demek lan? <gülüyor> Spider-Man. Amazing Spider-Man 2. Dört daha çok bekliyorum. beklemiyorum ben. Ben daha çok bekliyorum. Yani mesela oradaki Rhino olayı Ha. Rhino bizim bildiğimiz, klasik bildiğin evet. e, e, şey Rhino kostümlü herif. Evet. Ama Sp Amazing Spider-Man 2'de böyle robotun içinde evet, metal kocaman ha. robot. Rhino'ya da benzemiyor. Yani ya, tamam da şimdi ne yapsın Rayna'yı? Ama öte yandan da... Gergilenme uçan... yapsın. Ha, ya? yani, ama öte yandan da uçan mavi ciltli ve ele... parmaklarından elektrik e, fışkırtan bir e, elektronumuz var. Sen elektronun... Ondan sonra hiç böyle çizirmanlar bir kostümünü gördün mü? Gördüm. Ama Hı. sonuçta adam uçuyor lan. Mavi lan herif. Oğlum herif mavi çünkü elektriği yemiş. <gülüyor> <gülüyor> adam trafo yemiş. Böyle geziyor. <gülüyor> <gülüyor> diye. Ondan sonra şey... Klasik ezik karakter oluyor Elektriği yiyince süper oluyor model işte o yani e, orada bir tek Rhino yani Rhino olayına da hani yani Rhino aynı, zaten bunlar hep side karakterler onlar çok önemli değil. Oradaki bir tek Elektro zaten ana düşman Aa, bir de işte Hobgoblin... ama onlar ana düşmanlar değiller op Goblin tamam da ana düşman değil o ana düşman Elektro diyorsun ana main villain evet villain dedikleri o Elektro o diğeri şey ee, Oskorp işte. Hı -hı. Ondan sonra e, o onun zaten arkadaşım arkadaş. Onları araya sokuşturmuşlar. Şey de çünkü onu zaten Sinister Six için yapıyorlar diye bir. Ya yani çünkü ha Sinister Six var. Bir de aa, zaten bu işte adını söyle. E, Peter Parker'ın işte kanından Alonso formünden bu bu şey işte. Ya yani Oskorp zaten bütün hepsini çeviriyor ya bu işte. Hı -hı. O işte şey oradan çıkacak adını söyle. Gergedan. Hmm. sonra Oscorp'un zaten şeyi, üretimi. Ee, i̇şte bu Elektro'da zaten Oscorp'un bir deneyinde ondan sonra ortaya çıkıyor. Hepsinin arkasında işte Gül'e Oscorp var ya. Hmm. O muhabbet yani. Onu oluşturuyor. İşte zaten main villain her zaman Green Goblin'dir. Ama Elektro. hemen ben şahsen Elektro'dan düş karakteri çok böyle yani. Daha Spider-Man'in elektrikli kötü e, karakterlerini hiçbirini sevmedim ya. Yani. Bir de Shakir vardır hatırlıyor musunuz? Evet Shakir. Shakir'in şey. kostümü güzeldi ama. Shakir'in kostümü güzeldir ama Shakir de beş par etmez adamdır. Elinde metal bant almış böyle şey onun Elektro şok makinesi gibi geziyor ortalıkta <gülüyor> ha ah, ah, ah falan diye böyle Öyle. elektro dalga gönderiyor. Yani ben hatta ilk başta Elektro dedik dedikleriz ama o zannettim dedim bunun süper kötü karakter olur mu filme? Çünkü aklıma kalmış. Elektro'yu hiç hatırlamıyorum. Sonra elektro başka şey mi? Allah kahretsin. <gülüyor> Elektro'ya yani. Başar başar. Nasıl boş vereyim ya? Olur, Ama ben... şeyde bir şey var. Fragmanını seyrettim. Ben fragmanı sevdim. Ben fragmanı beğenmedim. Yani gözüm battı gözüme. Gözüne battı. Ne battı gözüne? Ya bir kere şey bütün yani fragman olduğu için büyük ihtimalle hani filmde böyle görmeyeceğiz ee, diye düşünüyorum. Neyin? Ya efektler gözüme battı. Tamam mı? Ee, renkler battı. Ondan sonra şey, e, sen söyle. En sonu, e, Lam kapağı ile yaptığı hareket Gözüme battı. Çünkü fizyete ters bir hareket yapıyor orada. Hani ne bileyim? Bana battı olfa. sana ters bir hareket yapacağım burada. Göreceksin şimdi. Fizyete hareket yapmış ya. Yani işte o, yani dengesiz buldum ben. Neyse inşallah. Gwen Stacy ölecek de. Gwen Stacy ölecek mi lan Not bu bölümde? Atacağız. Bence aslında ha film öyle bitebilir ha çünkü şey da görüyoruz Green Goblin veya Hob Goblin olarak Gwen Stacy Brooklyn köprüsünden aşağı atıyor olabilir. Filmin sonu bu olabilir. Atsın, atsın, atsın. Zaten e, Mary Jane Watson'ı da üçüncü filme atmışlar. Evet. E, olabilir. Neden olmasın? Zaten e, ben, Andrew ben... Garfield'da... de. Eğer çekilecekse Spider-Man 4'te yokum ben demiş. Ama çok önemli 3'ü kadar çektiklerinde zaten yeter yani. Bir daha reboot. Bir daha at Çünkü biz balık hafızadıyız ya üçten sonra hatırlamıyoruz. Ulan Spider-Man neydi ki? Hakikaten. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Niye atıyor ki? Valla bu herifler Var lan. Ha, üçten sonra reset deyince tekrar geliyor bu adamlar. <gülüyor> <gülüyor> Hayum 3'den sonra hatırlamıyorsun işte. Çünkü 3'e geliyorsun, diyorsun ki yani zaten herif niye atıyor ki falan sonra böyle robot yapıyorlar, ha örümcek sokma şimdi tamam Ama ailesi de yoktu, amcisi de ölüyordu. Evet, tamam. ben amca. Tamam, şimdiden ölebiliriz. <gülüyor> Öyle bir hatırlayamıyorsun ya, evet. hafıza gidiyor. Yani Geri zekalı, bence her 3 filmde bir hatırlatmak lazım. İkinci film iyi olacakmış gibi geliyor bana. He, ben de ikinci film çok iyi olmayacakmış gibi geliyor, bilmiyorum. Guardians var bu sene. Guardians'la ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Guardians'la ilgili ben de hiçbir şey bilmiyorum. Ama bildiği şey de görmedim. İki tane şey biliyorum. Eee Guardians'la ilgili. Hatta dört tane şey biliyorum Guardians'la ilgili. Vay. Bir, e, Rakun'u şey e, ro roket Rakun ro roket, roket roket Rakun roket Rakun evet. Rakun roket. Nı, evet. Onu şey seç sendiriyor. Eee neydi lan ne şimdi? ucunda neydi neydi? Hani set Roger. Yok, şu Hangover filmindeki. Herif. Ha, Bradley Cooper. Ha, Bradley Cooper seslendiriyor. Zoe Sardana e, oynuyor. Biliyorum. E, ağacı, Windy ağacı Vin <gülüyor> <Sence> seslendiriyor. <gülüyor> Gru'du. Ve e, şey, e, Karen Gillan e, oynuyor. Yani beni heyecanlandır. Yani daha oynuyor derken bir tane o mu oynuyor sadece? Ha? Geri kalan hep CGI mi? Hayır canım. Yani illa başkaları da vardır ama beni bildiğim... Hayır, bir... Ana karakterler ama bir, bir tek insan gibi olan o mu var? Yok. Ya, insan, olan. i̇nsan gibi olan bir tane o eski güreşçi şey var. Hı. Ee, bir hani tane... Windowsan... CGI. CGI. Nova tutmuş. var. Nova herhalde humanoid olacak. Yani humanoid zaten de. insan oynayacak onu. Kim oynuyor hatırlamıyorum. Ee... Şey var Zoe Zaldana yeşil ama insan. <gülüyor> ee, Nebula'yı mı oynuyordu şey ee, Karen saçını kızıtmıştı bu rol için. Ya aslında Guardians of Galaxy'nin hiç ilgilenmiyorum. Yani. Ben de hiç ilgilenmiyorum. Sadece, sadece Karen yani. oynuyor diye sadece ben heyecan yaptım. Bir, bir, bir aradaki Kerenceliğin... bazı boşlukları doldurayım ihtimali Gidip yani. Yani ben aslında Thanos'a nasıl görürüz belki? Onun için bile değil sadece Karen için gidiyor. Anladım. Kaptan Amerika 2'nin iyi olacağını bekliyorum. Kaptan Amerika 2 yani gelsin görelim. şey Yani mi? Winter Soldier'ı iyi olacağını düşünüyorum. Ha, ne evet. zaman geliyordu? O Nisan'daydı galiba. Nisan mı? Ha. Şubat'ta mı lan? Şubat'ta olum, Şubat'ta bir şeyin geliyeliydi ki. Bir bakalım ama şimdi işte, Nisan'dı hatırlıyorum ben sanki. Şubat'ta... Şubat'ta çünkü işte RoboCop geliyor. Ondan sonra şey geliyor. Ee... Öldüm. Neydi? Ben Robocop bir şey daha geliyordu, ee, lan. Ne geliyordu ne geliyordu? Ha Lego movie Lego geliyor Lego şey Robocop Kapitan America. kış ee... oğlum kışın gelmesin lazım <gülüyor> Winter, Winter, Winter, Winter, Winter, Winter Soldier çünkü <gülüyor> kış is coming bakalım 2014 <gülüyor> bakalım İsmail Mevlüt Davut <gülüyor> <İşin> mi bakıyoruz <gülüyor> Hayır imedebi of <gülüyor> Hayır Frankenstein'e gitmedik değil mi? Hayır gitmeyeceğim <gülüyor> Robocop geliyor ee, Ya şu listede şey yok Ya düzgün şeyden aç bak i̇şte Baks Hafiz Türkiye falan hmm. Çünkü Nisan, Nisan'da Robocop. şey var Amazing Spider-Man ki var. var Lego Movie Tamam Robocop Boy. Robocop ee, Pompei Nerd var <gülüyor> Nurse'ü biliyor musun ya? Biliyorum biliyorum Felaket bir şey eee Pompey var. Aa Fantastic Fear of Everything var. Evet. Fantastic Fear of Everything nedir ya? O bir tane şey filmi vardı. Şey oynuyor. E ben bunu izledim. Nerede Eski izledim bir mi? film değil mi bu? Hayır. Nerede izledin oğlum? Yok galiba. O ben bilmiysem. Aa öyle yalnız. Bu sequel mu? Hayır, bu yeniden çekim olabilir. Tekrar çekim olabilir bu. Allah Allah. Tekrar çekim midir diyorsun? Olabilir. Ve bu Allah Allah. Ya bırak şimdi onu sen. Çünkü var bu film. Ben tamam, Peki. Geç. Yıllar önce gördüm ben Geç. bu filmi. Neyse. Git şu şeye bak. Tamam, geçiyorum. Çaptan Amerika. Şimdi Mart, Mart'ta 300 var. Ee, ondan sonra Veronica Mars var Mart'ta. Hmm. Divergent, var, Nymphomaniac var. Oğlum, Muppets var. Ha, Nisanmış. İşte Nisan 4. dedim ya oğlum sana. Nisan 4. Oha, daha çok varmış. Neyse sonra gideriz. Boka gideceğiz. Yani bence RoboCop beklediğimiz kadar kötü olmayabilir. Sanki bana da öyle geliyor ama dinlendirmek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya 14 Şey Nisan'da ne zaman? Bir Şey bekliyorduk ama ne bekliyorduk lan 14'ü? 14 Nisan mı? Evet. Sevgililer Günü değil mi 14? 14 Nisan'da. Şubat diyorsun. Ha 14 Şubat. 14 Şubat RoboCop işte. 12 Şubat diyor burada. 14 Şubat olsun RoboCop. 14 Şubat cumaya geliyor. Hı. Yine hiç bütün Ninja Turtles ne zaman? Hı. Yine hiç Ninja Turtles. O da galiba um, Ağustos. Ağustos. Evet. Shredder'ın kostümü çok güzel lan. Öyle mi diyorsun? Ha. Shredder olmuş yani. Tamam. Shredder. Shredder. Yani bilmiyorum. Ben Bence güzel bir şeyler çıkabilir ya. Nerede? Teenage Mutu Ninja Turtles'a. Yani <gülüyor> Michael Bay olduğu için. Hiç önceleyim. <gülüyor> Ama çıkarsa da ha. seve seve deriz dönüş ilk film mesela diyelim ki güzel oldu Hı. tamam mı abi ikinci filmde sıçıyor yer bak abi fantastik fury'yü Bence... vermiştin 2012 bilmiyorum niye tekrar çıkartıyorlar Peki 2 hayallerde vizyona girmedi şey çünkü mesela yani ilk transformers mesela iyiydi Hı. ama sonra böyle 2 3'te sıç yani atıp bu sapıtı yani vallahi 4'te ha 4'te galiba martta mı nisan'da mı ne çıkıyor ne mi? yapacaklar bilmiyorum ne yapsın <gülüyor> dinozorlar geliyormuş işte. Ha, i̇şte şey oynuyor. Mark Wahlberg oynuyor. Değil mi? Ha. Mark Wahlberg orada oynuyor. Ondan. Yoksa kesin Batman vs Superman'de de oynardı. O Michael Bay atamam. Mark Wahlberg mi? Yani nedir? Hiç anlamadım. Neyi anlamadım? Ha. Nedir Transformers 4 onu anlamadım? <gülüyor> ya oğlum Transformers 4, Transformers 4'te ha. işte dinozorlar var. Hatırlıyor musun Dinozor dönüşen? Biliyorum yani, da. Tamam. Ee ne? N ne yani? İşte. <gülüyor> <gülüyor> Çok önemli değil. Önemli <gülüyor> olan birbirine dönüşen böyle anası yavaş çekim dönüşen robotlar izleyeceğiz bir ton İncik incik parça dönüşen sanayiden çıkma robot izleyeceğiz. Ona zaten ben, ben çocukluğumda o robotları gördüm hatırlıyorum. Kozmetik çekimler. Kozmatik. Ama. O robotların şey, şey dinozor robotları gördüm atıklıyorum galiba oyuncağım da vardı ama ben sana söyleyeyim niye? Nasıl yani oluyor? Şöyleydi çünkü bunlar şeye gidiyorlardı. Neye gidiyor Dünyanın anası dinozorlar çağına geri dönüyor gidiyorlardı galiba. Ha. O zaman orada şey kuruyorlardı, üst kuruyorlardı falan. Anası orada geçen bir, bir çizgi filmde o. Yani <gülüyor> şey eski çağ dinozor çağında geçiyor. O zaman dinozor dönüşüyorlardı anladın mı? Ya çünkü bunlar neye giderse onu dönüşüyorlar muhabbeti var ya birazcık. Dinozor gibi davranıyorlardı yani. Dinozorlara hmm. dövüşüyorlardı falan filan. Böyle dağın içinde şeyleri vardı. Niye dönüşüyorlar oğlum dinozor çağında? Bana onu söyle. Çünkü Transformers. Hadi, tamam. <gülüyor> yani. Hayır tamam şimdi. Yoktan da ettik, var. Oğlum herifler Transformers işte. Yani adam hangi gezegene giderse ona uyum sağlıyor. Hayır uyum sağlıyor da. Şimdi insanların insanların olduğu yerde hani görünmemek için değil mi? Tamam işte araç oluyor. dinozorun evet, değil mi? Şimdi yani. dinozor oluyorlar. Disguise. Tamam disguise. İnsanlar ee, insanlar görmesin, farkında olmasınlar. Evet, dinozor görmesin, farkında olmasın. Lan dinozor lan gerizekalı. Bu şu kadar beyni var. Ha tamam da Elif, Koskoca T-Rex geldi sana çakmaya. Ne yapacaksın? Dinozora dönüşüyorsun. Sen ne onu çakıyorsun. Niye dönüşüyorsun? O Optimus Prime'ın çak ayelinin tersi bir tane. Olmaz. <gülüyor> Ya oğlum başka nasıl oyuncak satacaklar? Hiç kafan çalışmıyor. Bilmiyorum ya. Dinozora dönüşüyorlar işte. Oğlum dinozor bence, uçuyor mesela. Bence çünkü, çünkü bu heyifler var ya. Orada, yani, yani zamanında kim düşündü. Kan çocuk Hayır. kandırmışlar işte zamanında. Niye ne ne çekiyorlarsa bize yani, de versinler. Ne versin çekiyorla yani. alakası yok abiciğim. Herif çocuk çocuk kandıracak. Yani sen şimdi çocuğa demişsin ki. Ama kafaları baya güzelmiş ortam, yani. Kafasının güzel olması gerekmiyor. Bence gayet mantıklı bir şey yapmışlar. Kafası güzel bir süçlük mü hissettik? Bu, bu mantıklı bence yani. Bunların içerisinde en, en oturmuşu bu yani. Adam diyor ki ben dinozor çağına gitmişim. Niye dinozor olmayayım? Sen de çocuksun. Hani yani şimdi sen bak çocuksun tamam mı? Çocuk aklını indirge tamam, kendine. Transformers çocuk more bakışı, than <gülüyor> Tamam bak çocuk, çocuk bakışına indirge tamam mı? Konsept olarak sen diyor ki biz işte geçmiş çağlara gittik. İlk ondan sonra daha şeylerin zamanına gittik. Dinozorlar çağına gittik. Or orada mahsur kaldık. Tamam mı? Yani ben bu mantığı işte oradan kabul, çıkmaya kabul, kabul çalışıyorum. edemiyorum. Bir dakika daha dur bir dakika daha <gülüyor> Oradan çıkmaya çalışıyoruz diyor tamam mı? <gülüyor> Sen ama işte neye dönüşecek bu? Transformers değil mi? Onun üstünde bir şeye dönüşmesi lazım. Yani herif gidip de herhalde anasarı şey jet olarak takılmayacak orada. Veya işte son model anasarı kar şey araba olarak takılmayacak. Ama orada Optimus Prime var mıydı o seride? Olmayabilir emin değilim. Çünkü benim hatırladığım herkes dinozora dönüşmüyor. Ya işte o farklı bir seri zaten. Sadece dinozora dönüşenler var bir de bizimkiler yine arabaya dönüşüyordu. Ama bak şöyle bir şey olabilir ya da yani tam ben de şeyini <gülüyor> hatırlıyorum net hatırlıyorum ama belki de şöyle bir şey oldu. Bunlar gerideki avuçta giriyorlar orada kalıyorlar mahsur kalıyorlar. Ha. Bir gidiyorlar orada mesela şeyleri buluyorlar. Ee, o zaman dünyaya gelmiş olan Transformers'ları buluyorlar. Ha. İşte onlar dinozor yani. Ha. Dinozor onlar başka dönüşmüş. bir şeye dönüşemiyor mu? Öyle kalmışlar mı? Çünkü bilmiyor. Tanımıyor ya. Tablete mi dönüştün? Neye dönüşecek oğlum? Onları hayır. buluyorlar falan. Sonra onları da böyle kurtarıp kurtarıp belki geri dönüyorlar işte. Tamam geri Böylece dönüyorlar. Böylece dinozorlar da yani dinozorlar dönüşen DNA'sı olan. Yani ne bileyim işte anla. <gülüyor> ne zorladın beni diyorum ya. Adamlar dönüşmüş. Bilmiyorum aç okuyalım ya vardır Snopes'i. sizi. etti beni. Boş ben de bakmadım. <gülüyor> Nasıl film kötü olacak diye bakmadım açıp yani. Boş ver, boş ver. Godzilla kaset gelecek. Kaset çıkıyor. Mayıs'ta. Ama dönüşmeye şey mi Tense future past demiyiz? Geçmiş günler gelecek. Geçmiş günler gelecek oğlum. Lütfen öyle söyleyelim. <gülüyor> bu bu çirkinliği ne sürekli milletin suratına vurmak lazım. Geçmiş günler gelecek. Expendables Aa, falan gelecek. Aslında şu Tinich Mutant Ninja nice Turtles of tomorrow lan. Ninja nice Kaplumbağalar gelmeden önce bir Ninja nice Kaplumbağalar sessek mi lan? Ben böyle bir ses etkisi. Hı. Eskisinin mi? Eskisinin sesim var. Filmleri mi? Filmleri tabii. Tamam. Ne ben çoğursun? varım. Ee, şey ya. E, edge of Tomorrow. Evet. Ben Age of Tomorrow'nun çok kötü olmayacağını düşünüyorum. Age of Tomorrow neydi ki hatırlamıyorum. Ya işte bu... E... Age of Tomorrow diyor onun adı. Başka değişti soru. Öyle mi? Değişmedi ama bu şey değil mi? Hani öl tekrar doğdu. Öl tekrar doğdu. Tom Cruise'u sürekli ha. öldürüyorlar. O Onun adı değişti ya. Başka bir şey oldu sanki. Öyle mi? Öyle Hemen, burada Age of Tomorrow diye yazıyor da mi? Ben de Age of Tomorrow diye görüyorum. diyorum. Yani sanki başka bir ismi vardı. Ee, ama o film güzel olabilirmiş gibi geliyor bana. Bence konusu çok şey. En azından Emily Blunt basit. var. Konusu çok basit. Edge of Tomorrow diyor. Allah Allah, o zaman başka bir şeydi Edge of Tomorrow oldu. Ha o da olabilir. Çünkü fragmanında sanki Edge of Tomorrow değildi. Bu şey ne diyorsun? Değil mi? Şey Empire dergisinde 25 tane farklı kapak yapmışlar. Onu söylemiştik demi. of Future Past için. Onları görmediğim için. Çok güzel olmuş. O Ofimide bir gazlıyorlar ama dur bakalım. Ya bu arada Brian Singer de iyi kafalamış e, şeyleri. Apokalips ee, çekiyor. Gerezi ki al. Brian Singer Apokalips berenin kapısız film. Da bu film ne olacak? Bu film patladı diye. Ne olacak? Hı. Bir şey olmaz. Kovarlar. Apokalips Now çekmedi micekler? Belki çekerler. Bir kere Apocalypse Now diye bir film nasıl olacak? Apokalips Now değil ya Age of eico falan. Evet. Kapakları mı buldum? Ha kapakları buldum. 25 ayrı kapak yaptılar. Quick Empire Silver, sitesine girsen biraz... daha kolay bakarsın sanki. Valla adam galeri yapmış. Quicksilver. Evet. Benim tanımadığım karakterler var. Empire sitesine gireyim bu. Size geliyor. 30 tane ne çıktı ya? Empire Online. Bugün bir şey konuşacaktım. Ne konuşacaktım? Jesse Heisenberg çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Empire açılsın Jesse Heisenberg çıkıyor. Şiş, oğlum ne Onaylayayım oluyor Onaylayayım mı? Niye amuksu oksisiyenler açılıyor orada? Reklam çıkıyor işte. Ne reklamı çıkıyor? Dün bir şeylere bastın. Bilmiyorum. Ya Yemin ederim çocuğun suratını görmek istemiyorum. Oluyor. Ne oluyor oğlum? Ne bileyim lan? Sıçtı. Bir şeyde tamam dedin değil mi? Bence bir antivirüs bir şey yok. Bunun antivirüsü şey yok ki. Sıçtı sıçtın o zaman. Al. Okey. aşağıda kapakta. Yani bilmiyorum. Ben <gülüyor> sevmiştim konsepti zaten. Sıçtın. Hepsi yukarıda görüyorsun aslında. Tek tek basmana gerek yok. <gülüyor> Şu küçük ufaklık neyi oynuyor? Bu herif şey oynuyor işte. E, Trasko oynuyor. Sentinel'yı yapan herifi ha. oynuyor. Sentinel biraz sikik olmuş yalnız. Ne oluyor lan? Niye yeni sekmen açtı şimdi? Yok bir sıçtı. Bence kapat tekrar. Dur bir dakika, kapat tekrar işte olacak işte değil ya. Neyse abi, işte böyle e, zaten e, sen söyle. Bu Batman vs Superman'ı konuşup başka şeylere geçecektik. Evet, neye geçeceğimizi hatırlamıyorum yalnız. Neye geçeceğiz? Oğlum şey sen yapmak istiyordun ya o yemek yeme muhabbetini. Ha evet ya, yemek yeme. Ya daha o şu şeyi <gülüyor> oturup. Canlında yemek yer Ya umarım yüzümü kaybedeceksin. Ondan sonra kaybettim yüzüğümü. Oyayacaklar bize. Şey. <gülüyor> <gülüyor> Şu şeyden bahsetmek Kore'de bir tane kadın. Ya dur alma bir dakika bir şey bakacağım Allah'ım. Kore'de bir tane kadın e, oturuyor abi yayında açıyor akşamları şeyi ve masayı donatıyor. Hı -hı. Tamam mı böyle? Abukusur, deli gibi donatıyor masayı. Hı -hı. Ondan sonra açıyor şeyi Canlı'nın yemek yiyor. Tamam mı? Yemek yerken de sohbet ediyor milletle. Yani onu de Anasıl canlı böyle o, yiyor yiyor ama böyle bayağı yiyor güzel güzel. Anasıl yani işte sohbet ediyor muhabbet ediyor bilmem ne falan filan. Ondan sonra yemek bitiyor falan ondan sonra da böyle muhabbete devam ettiriyor falan. Böyle bayağı bir 4 saatlik falan muhabbet aslında. Ondan her gece mi yapıyor? Her gece her akşam bunu yapıyor. Her akşam böyle sofrayı donatıyor. Her akşam yiyor dana gibi. veya her akşam muhabbet yapıyorlar bunun üzerine. Ve bayağı insan seyrediyor. Ve yani kadın <Gülüyor> ona sonra böyle... Günde değil belki. Bilmiyorum, bilmiyorum Belki de aydadır. Anılsın. 9000 dolar falan kazanıyor bu işten. <gülüyor> evet, yemeğe de para yatırıyor ama olsun yani. Ve böyle inanılmaz ve bu böyle şey olmuş yani bir e, ne derler e, Fenomen tutmuş yani diye. evet. Hani sadece o yapmıyor. Birkaç farklı adam daha var. Anılsın bu işi yapan. Böyle donatıyorlar yemek yiyorlar muhabbet ediyorlar ve anılsın bu işten para kazanıyorlar. Yani <gülüyor> Sen de dedin madem öyle ben de güzel yemek yiyorum. Hayır ben de ye, yemeği bırak anılsın yiyoruz yani. <gülüyor> Yemek yiyoruz yani bizde. de. Ama önce bir masa donatmak lazım. Öyle ya masayı kul, donatacaksın, kul. yiyeceksin sanki donatmıyoruz. Bir kahvaltı yiyoruz, anasını, dana gibi yemek yiyoruz sonra. Hayır neyse bu çok ilginç geldi bana. Çünkü e, bir yandan da şöyle bir şey düşündüm. Aslında hmm. mantıkla anladın mı? Çünkü hani tek başına olan, hmm. e, yaşayan aslında bir sürü insan var. Tamam mı? Evet. Evet. Ben hani insan ye yalnız yemek yemiyor herhalde. En en seminin şeylerden biri insanın. yalnız yemek yiyor. Benim diye. onunla ilgili bir derdim yok. Niye lan böyle yalnız yani Hı. ama santim bak abi şöyle düşüneceksin ama. Sen açıyorsun bir şey diyorsun bütün yemek yerken. Yok ben dışarıda da yalnız yemek yiyorum yani. Bilmiyorum ben mesela Gerçi hiç ben kulağımda yemek böyle yiyorum. genellikle dışarıda tek başıma yemek yerken bir şeyler oluyor. Bir şey dinliyorum. Ama ya ben mesela yalnız yemek yemeyi sevmem. Yani yiyorum yani. Çünkü böyle yalnız yemek yemenin bir şeyi yok. Ee, ne derler? Tadı yok. Bir, bir eksikliği var yani. Böyle harbuki bir de beraber yedin mi? İşte ondan yiyorsun, bundan yiyorsun. Böyle bir, biraz bir şeyler yapıyorsun anladın mı? Hı -hı. Bir ekstra şey katıyor sana. Anlasını. Keyif katıyor yediğin şeye. Paylaşmış oluyorsun çünkü. Öyle. Ne daha keyifli oluyor. Şimdi burada da bunu aslında bence kullanaraktan gayet güzel bir yerden yakalamış oluyor. Evet, evet Yani çünkü, güzel fikir bence de. Hani oturduğun evdesin. Yemek yiyeceksin. Kendine bir tane böyle güzel yemek hazırlamışsın. Hı -hı. Yani en sonunda ya bir şey izlersin. Ya işte böyle bir şey açar. Yani böyle bir uğraşın olur. Hani böyle hemen yiyip kalkan tip değilsen. Hı -hı. Ondan böyle aradan çıkaran, yemeğe çok önem vermeyen bir tipsen. Çünkü birazcık da yemeğe önem vermen gerekiyor. Keyif olarak görmen gerekiyor yani yemek yemeyi. Bunu yapabilirsin. Bir de böyle kızımız olursa işte karşısındaki kadın hmm. hani güzel hoş bir kızsa işte karşıda oturmuş yemek yiyor. Aa ne güzel ya Ben neyim? kimse izlemez lan. <gülüyor> Ama erkekleri de var o yapan. Tamam da. Evet. Hayır ya oradaki muhabbet şu tabii işte, işte. Mesela kız olduğu için o 9000 bin dolar hmm. kazanan. Ee, hani o, o da artısı var çünkü işte bir ihtimal açıyorsun işte böyle güzel güzel yiyor bayanlısın ne güzel yiyor işte muhabbet ediyorsun sen işte ne yapıyorsun şunu yiyorsun hangisini sen neyi tavsiye edersin falan bir, bir sürü muhabbet dönüyor böyle yani ya, bir, oyun oynamakta hiç fark yok bence aslında bilmiyorum bence yapılabilir bir şey ama izlerler mi bizi bilmiyorum yapmak istiyor musun izlemezlerse de yemek yemiş olurum ya, onu zaten yapıyoruz Evet <gülüyor> demek istem. Zaten yaptığım şeyi, mesela <gülüyor> başkanın önünde yemek di <gülüyor> yemek yiyeceğiz. Önce o zaman güzel donatmak lazım mesela. Evet. Bilmiyorum yani. Her an karşınıza gixtra gixtra yemek kanalı çıkabilir. Gixtra yiyor. <gülüyor> <gülüyor> Extra yedik falan. Gix <gülüyor> yemeği olarak ne biliyorsun? Gix yemeği dediğimiz şeyler var ya. Ya gix ye gix yemeği diye bir şey mi var oğlum? Yani geek yemeği diye bir şey var aslında. Niye yok? Niye var? Ee, şey gibi düşün. Yani geek yemeği işte fast food ama aynı zamanda hani böyle biraz egzantrik veya biraz farklı fast food. Veya boku çıkmış fast food. Boku çıkmış fast food ne lan? Yani nasıl diyeyim mesela hamur yağ yemeği seviyorsun. Hı hı. Ama aynı zamanda işte bilmem başka bir şey daha seviyorsun. Hı hı. O ikisini birleştirip yiyorsun. O ne demek lan? <gülüyor> Hamburger seviyorsun. Ezogelin çorbası seviyorsun. Birleştirip yiyor musun? Evet. Hamburger mesela ezogelini batırıp yiyorsun. Bu mu geek yemeği? Yani çünkü geek denilen ne bulursa onu <gülüyor> yiyen adam gibi düşünüyorum ben. Bu mu yani? Ya mesela benim arkadaşım vardı. Sonra evinde yemek bulamayınca ekmeğin arasına mayonez sürer onu yerdi. Sadece. Evet. E, arkadaşlığını bence bir görelim. <gülüyor> Oğlum ekmeğe mayonez sürülüp yenir mi ya? Yenir mi? Niye yenmesin? Yenir mi? Salça sürüpüyorsan. Salça sürüp yiyor mus? Hmm, Yedim. <gülüyor> ben sa sade salça sürüp hiç yemedim. Sade salça sürüp yenebiliyor, çok güzel oluyor. Yok ya ben o salçanın o çiğ bir tadı var ya onu, onu pek sevmiyorum. Yani salçanın biraz pişmesi lazım. Mesela giy kemiği deyince benim aklıma birazcık daha şeyler geliyor. O, nasıl desem? Ee, <gülüyor> biraz White Trash Amerikan Junk foodları var ya, Aha. Twinkie'dir. Aha. E, ondan sonra McEnchy'dir. Ondan sonra işte ne bileyim, Chili Doktur. Otur şeyler geliyor benim aklıma. Ki severiz öyle şeylere. McEnchy şey mi yapsın? McEnchy yapmam. Sen bir kere yaptın ben çok bayıldım. Acı cheddar falan lazım. Evet cheddar. yok. Çedarımız yok. Ne yapsak lan? Yani güneş battı yemek yemek lazım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> evet. O zaman. Bitirelim, yemek yiyelim. Ne yiyeceğiz ha? Patatesimiz var. Kedi nerede? Kediyi <gülüyor> mi yiyeceğiz? Arpa yiyelim ve kedi yiyelim. Oğlum, hakikaten o double bake olayını yapalım. Double bake? Evet. Nasıl yapıyorsunuz? Yani double bake'i arkadaşlar. Sen benim şeye mi bakacaksın? Evet. E... Biz aslında böyle internet sitesinde yaptığımız yemeklerin tariflerini paylaşsak ya. Oğlum götümüzden sallıyoruz neyin tarifinden bahsediyorsun? Tamam işte. <gülüyor> Biz sallayacağız şu tarife aslında onu yapabiliriz iki program çekeriz evet. tamam mı hani bir yemeği yaparız Aha. ondan sonra da oturup yeriz <gülüyor> ha videolar tabii canım zaten ondan sonra benim hakkımdaki o yani yemeği yaparken böyle çekeceğiz mesela ondan sonra yemeği yerken şey yapacağız burada google'ıma da virüs bulaştırdım galiba ya bulaştırmadım ben ya bir şeyler bir bokladım değil hadi bakalım önde gelen şey basarsan mı geri tuşu yok lan alettim başka basılacak yeri yoktu Mesela bak burada da mesela... Bak. Ya bunun ikisi miksi yok mu arkadaşım? Yokmuş işte. Continue diyor. Contre'ye bas. Ya bunu ne yapıyorum? Arada. Orada da okeyi var. Bak vardı. bu ne mesela? Ultimate Game Day. ya. o? Nasıl sonuç yapmışlar öyle? Bakalım. Ya bu Game Oo, Day Wilson. olayı... Amerika'da çok büyük bir şey ya Super Bowl'da işte toplanıyor millet yemek yiyor ızgara yapıyor falan ha. filan. Bir de böyle parmak yemekler falan yapılır maç evet, izlerken evet. yener. Hani e, klasik pig, in the blanket var işte e, sosis sarma. Of big bowls of. Snack mix. İşte tavuk kanat çok yerler buffalo wing falan hot wings buffalo wings. Ondan Every sonra. layer deep lan <gülüyor> Çok ya büyük. bu Amerikalıların zaten böyle five layer dip ondan sonra 15 milyar layer dipleri falan vardır ya. Böyle bir kat böyle mayonez koyarlar. Bir kat jelibin koyarlar falan böyle. 15 kat katmanlı dip yaparlar. Ama batıramazsın böyle. Be. Kolun falan giriyor. Öyle şeyler işte bunlar. <gülüyor> Pizza. Buffalo <gülüyor> çakalın. <gülüyor> evet. Pizza çok yalarmış. Pulled pork picks var. onun bunun... İşte bak ilk yemeği bu bence. Heh, bence de. Ne olduğunu size göstermiyoruz. Knock you naked brownies. <gülüyor> <gülüyor> İçine ne koyuyorsun? Bizde an önce hamsi var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu ne biçim suçadan? Çok terikli. Süper bol recipesmiş çünkü. Baktığın evet. şey. Hayır. Food Network'ten. Ha, de. Food network. ee, ben neye bakıyordum? açmadan. Evet, Twice baked potatoes. Yani double baked, baked. double baked potatoes. Yani zaten çok basit bir şey. Ee, içine de koyarsak zaten de. Anladım. Ee, oğlum. Ondan sonra tereyağı lazım. Sağır Var. kremimiz yok ama geçeriz sağır krem Gerek yok. Kremamız yok. Bitti. Ee, skelly'ın dedikleri bu soğan tarzı bir şey miydi? Soğan da yok. Soğan da mı yok? Bak skelly'ın soğan tarzı bir şeymiş. Evet. Ondan sonra ee, gerek yok ya. Am tamam, patatesimiz var. Tamam patatesimiz var, peynirimiz var, tereyağımız var. Ee, sucuk evet. var. Yok bitti sucuk. Bitti mi? Yedik ya. Aa, Ama ya. pastırma var. Tamam pastırma olur. Ne yapacağız abi? Ee, patatesleri pişireceğiz önce. Ha bak bu da yeni köşemiz olsun. Peynir <gülüyor> köşesi yeni yemek tarifleri. Balkon keyfinde <gülüyor> yemek keyfi. Evet. Valla biz küçük patateslerle yapacağız böyle evet, e, ne derler onlara? Küçük tazı patateslerle taze patateslerle yapacağız ama normalde böyle hani e, bunlar şeyle yapılıyor. Birazcık daha büyük e, böyle büyük avuç kadar olan patatesler var ya. Ha, anladım. Onlarla yapılıyor. Olay şu kumpir abi. Patates. Ha, patatesin birazcık daha küçüğü işte. Hı. Hani bu double baked potato bilen bilir zaten. E, bilen bilir. <gülüyor> Çünkü biz solda, hepimiz biliyoruz. Sağda solda satılıyor. Satılmıyor mu? şey Mesela e, sen söyle restoranlarda falan olan bir şey. Neyse konsept şu abi. <gülüyor> Fırında patates aslında evet. ama bir kere fırına veriyorsun çıkartıyorsun. Evet. Ondan sonra patatesinin içini boşaltıyorsun. O kısmı ben anlayamadım. İçini boşaltıyorsun patatesi. Evet. Bu, o, e... Çünkü şu kadar patates zaten. Neresi boşaltacağız? İşte bir kaşık alıyoruz biz. Evet. İçini yani boşaltıp nereye işte... koyuyorsun onu? Hayır, dinle abi dinle sakin ol. <gülüyor> Olamıyorum. Normalde işte o kumpir patatesi gibi olan büyük patateslerle yapıldığı için. Hı. Konsept o. Ee, fırına veriyorsun patatesi çıkartıyorsun. Ondan sonra içini boşaltıyorsun. Boşalttığın patatesi eziyorsun. Tereyağı ve peynirle birlikte. Evet. Tamam mı? Ondan sonra e, istiyorsan işte üstüne bacon atıyorsun. işte et parçacıkları atabilirsin. şey Soğan kavurup koyabilirsin. Tamam mı? Dolguyu tekrar o patatesi içini içiyle bir dolgu yapıyorsun tamam mı? Peynir, e, tereyağı, zıvır zıvır. Evet. Ondan sonra o patatesin boşalttığın patatesin içine tekrar dolduruyorsun onu. Üstüne birazcık daha peynir serpiyorsun. Bir daha sokuyorsun fırına. Anladın evet. mı? Sonra üstü böyle şey oluyor. Hani e, kızarmış oluyor. Oye. Oh, yeah. Ondan sonra tekrar çıkartıyorsun. Double baked potato'nun olayı bu. Okay. Anladım. E, yapalım o zaman. İşte biz o küçük patateslerle yapacağız. Yani küçük bir kaşıkla içini boşaltacağız. Geri e, ezip koyacağız. Hani böyle parmaklık böyle at ağzına. Oh, oh. <gülüyor> böyle bir şey. Ee, deneyip yapıp da başarılı olan Başarılı olursak? Başarılı olan şey yapsın bize. Ee, fotoğrafını çekip gönder siteye koysun. Ha evet olabilir bak. Ya da böyle farklı bir şey bulursanız tarif size şey yapın, bunu da yapıp yiyelim diyeceğim ama bundan da bir bak olmaz ki. Bunun da bir şey, bu bir şey değil, bu aparatif. Masayı dağıtmak lazım. Evet, biraz masaya dağıtacağımız bir şey de Aslında şöyle bir şey yapmak lazım, böyle alacaksın, sonra üç farklı pizzacıdan, üç, farklı pizza, <gülüyor> üç aynı pizzayı alacaksın. Üç aynı pizzayı. Tabii. Niye? Yani mesela hepsinden pepperoni pizza alacaksın. Hı. Sonra böyle yiyeceksin ve anlatacaksın ki hangisinin peperonisi daha iyi. parçası. <gülüyor> <gülüyor> ben yedim şükür <şu> hepsine. <gülüyor> ya of. ben yedim cevabını söyleyeyim sana. Hani büyük franchiseların arasında Diyorsan çok sıkıcısın. Yani, ya oğlum ne bir yapılmış şey var? Yapılmış yani <gülüyor> Allah, var. Allah ya. Ama Bel Piatto'yu bulup e, deneyebilirseniz. Kimi? Bel Piatto'yu e, çevrenizde Çevre. bulabiliyorsunuz. E, ki sen söyle. E, krom mikrofona erişmek istiyor izin verme. <gülüyor> ee, şey e, biz Mecidiyeköy bölgesinde sipariş biliyorduk. Başka nerede var bilmiyorum. Gayet güzel bir e, pizzaları var. Şurada Baffetto diye bir yer varmış bizim. Onu ben merak ediyorum. O da güzelmiş. Oradan söyleyelim o zaman bu akşam. Söyleyemeyiz oğlum. Dana gibi yemek var. Yemek mi var? Börek, var. Ha, börek. Çorba var. Çorba var. Kır onu kır. Ondan sonra <gülüyor> al biraz makarnam var. O makarna yenmez oğlum. Nasıl yenmez ha? Oğlum bildiğim kurumuş. kurumuş. E, tamamı diyoruz. Ben yerim tamam. Aa, Allah Allah. Atacak mıyım makarnayı? Neyse dana gibi börek var. Dana gibi börek var evet. Ben ona bol bol acı sos dökün yerim. Ha, yani. ee, neyse o fırın patates olayını deneyeceğiz. Ondan sonra eğer başarılı olursak biz de fotoğrafını çeker koyarız. Aynen. O zaman. O zaman biz yemek yiyeceğiz biz Hadi yemeğe baba. Yemeğe gidiyoruz. <gülüyor> Size sizde ne yaparsınız? <gülüyor> Öpüyoruz. Öpüyoruz. bye ee, bye bay. bay. bay, bay.